ve Özdeş Özbay İklim için programı başladı Ben Eliz Ömer Madra Ben Yücel Sönmez Ben Özdeş Özbay Ve destekçimiz Sevtap Yakın'a da Teşekkür ederek başlayalım Bugün bir konuğumuz var Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim Mahir Ilgaz. Hem Açık Gazete'de hem de diğer başka programlarda da çok yoğun şekilde bizimle beraber olmuş arkadaşımız. Şimdi Mahir Ilgaz, Oil Change International grubunda ve Dubai'de bulunuyor. COP28 zirve görüşmeleri devam ediyor. Ekim için zirve görüşmeleri değişikliği tehlikesine karşı ve birçok beklenmedik de bazı aktivizm filan da oluyor, yasak olmasına rağmen görülüyor. Hepsini birden neler olup bittiğini, üçüncü gün galiba değil mi bugün? Konuşmak üzere. Hoş geldin Mahir. Merhaba merhaba hocam. Merhaba. Selamlar hoş geldin. Merhabalar. <gülüyor> Bu evet. Bu arada beşinci gün sanırım Ömer Bey. Beşinci gün evet. yanlış söyledim ben Evet. E, ne oluyor, ne bitiyor Mahir? Durum nasıl? Nasıl görülüyor içeriden, iç kısımdan? E, durum ilginç. E, bir kere e, yani bu e, taraflar konferansının burada yapılıyor olmasıyla başlayalım. Bunun ilginçliğiyle başlayalım. E, sonuçta işte Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri e, dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticilerinden e, ve e, bu zirveye ev sahipliği Yapıyorlar. Ee, yine aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu e, zirvenin başkanı da e, dünyanın en büyük e, devlet petrol şirketlerinden bir tanesinin, ExxonMobil'in e, başkanı aynı zamanda e, yani kuzuyu kurda emanet etmek gibi belki bir benzetme yapabiliriz e, durum için. E, öte yandan bunlara rağmen e, işte. E, El Cabir e, yani şey başkanı COP başkanı El Cabir e, COP öncesinde e, ve COP sırasında sürekli feyzat e, yani fosil yakıtların e, aşamalı olarak kaldırılması hedefini e, beklenmedik şekilde dile getirmişti. E, ta ki işte 21 Kasım'da yaptığı bir konuşma ortaya çıkana kadar orada... E, Bilim böyle bir şey söylemiyor gibi bir ifade kullandı. Çok yoğun tepki aldı bunun üstüne e, dün özellikle bu konuda. E, tekrar değiştirdi söylemini. E, tekrar ben aslında e, ondan farklı bir şey söylemedim vesaire gibi konuşmalarda bulundu. E, iki açıdan bakabiliriz belki konuya. E, aslında ilginç bir şekilde tüm bu saydıklarıma rağmen çokta e, bazı ilerlemeler oldu. Bunlardan bir tanesi daha önce taslak seviyesinde dahi e, fosil yakıtların aşamalı bir şekilde ortadan kaldırılmasını e, konuşulmadığını, hatta fosil yakıt kelimesinin kendisinin müzakereler sırasında dile getirilmediğini biliyorduk. E, geçtiğimiz yıl Mısırda yapılan Taraflar Konferansı bu konuda e, öncül olmuştu. E, bu yıl ise daha ilk günden hatta zirve başlamana itibaren bunlar konuşulmaya başladı ve müzakerelerde konuşuluyor. Hatta bu sabah da. E, Süresel durum değerlendirmesi e, metni geldi. İşte burada tartışılan önemli metinlerden bir tanesi çıkacak kararlardan bir tanesi. Orada da e, e, daha henüz taslak olmakla beraber e, zirve sonucunda erişilecek sonuçlardan bir tanesi olarak, bir seçenek olarak daha doğrusu bunlar arasında taraflar seçim, seçim yapacaklar yer alıyor. Şimdi bunu bir kere ortaya koymak lazım. Üç yıl öncesine kadar bu düşünülemez bir şeydi. E, çok ciddi bir ilerleme ama öte yandan yandan... E, Ömer da çok yakından tanıdığı iklim hareketinin önde gelen isimlerinden bir mahkemenin bir sözü vardır. Fizikle müzakere edemezsinizler. Yani e, bu ilerleme bizim nezdimizde sosyolojik olarak önemli görülebilir belki ama e, fizik ayrı bir yerde duruyor. Dolayısıyla dünyanın gerekleri ayrı bir yerde duruyor. Yeterince hızlı hareket etmezsek ki et, etmiyoruz şu anda e, maalesef çok ciddi iklim sonuçlarıyla iklim felaketleriyle daha karşılaşmak zorunda kalacağız. E, Böylece kısaca bu şekilde iki çerçevede değerlendirebiliriz. Evet, ilerleme var mı? Şey olarak, retorik olarak söylem olarak belki e, daha zirve sonucunu görmedik. Ama öte yandan o ilerleme gerçekten gerekenle örtüşüyor mu? Hayır. Evet, yani senin biraz önce söylediğin benzetmeye dönecek olursak, işte kurdu kuzuya e, kusuyu, kuzuyu kurda emanet etmek gibi Atlas Sarrafoğlu da kendi programında sıtmaz zirvesi yapılıyor ve başkanı bir sivrisinek oldu diye bir benzetme de yapmıştı iklim kuşağı konuşuyordu geçen hafta sonu bu Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayan COP 28 iklim zirvesini değerlendirirken asıl tabi bir de Kenin kendisinin çok yüksek derecede fosil yakıt salımı yaptığını yani sera gazı salımı yaptığı konusunda da ayrıntılı bilgiler var. Hissediliyor mu havada? Nasıl oluyor? Çok o konuda da ilginç. Hava da hissediliyor. Sürekli bir e, nasıl denir e, bu hakim ben onu çöl iklimi olmasıyla bağdaştırıyordum kendi adıma. Ta ki e, ikinci günde e, metro ile iklim zirvesinin yapıldığı yere otelden gitmeye çalışırken baya metro camından e, bu flaring dediğimiz e, gaz veya petrol çıkartım sırasında ortaya çıkan metan gazının açık bir şekilde yakılarak atmosfere salınmasını Görebiliyorsunuz. <gülüyor> Hemen şehrin etrafındaki tesislerde bu e, ayan beyan yapılıyor. E, dolayısıyla aslında durumun ilginçliği e, ve e, sürerliği e, bu şekilde e, gözümüze sokuluyor iyice. Evet. E, Azarın bahsettiğin gibi yani. Evet. E, Özürlerim. Ee, azavel bahsettiğin bu fosil yakıtların e, muhtemelen e, fosil yakıtlar kelimesinin yer alması bekleniyor demiştin ya bir şekilde e, bu zirvede daha şimdiden konuşuluyor. Seçeneklerden biri demiştim. Üç seçenek evet. var orada. Bir e, aşamalı olarak kaldırılması. Hı -hı. iki çok daha muğlak bir ifadeyle işte e, e, o birinci seçenekte söyleyenin etrafından dolaşılıyor. Üçüncü de fosil yakıtların metne dahil edilmesi.